Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasir etsin. Aleykümselam selamu Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim kendi dinini anlamada, yaşamada hepimize yardım etsin. Aklı, nefsi bir an olsun bizlere bırakmasın. Bizlere, nefsimize neslimize Rabbim hidayet etsin. Şeytanın şerinden, şeytana benzer insanların şerinden kıyamete kadar bizlere korusun. Allah Azze ve Celle bizlere sıhhat, afiyet, hayırlı bir akıbet versin. Kendisinden başka hiç kimseye bizlere muhtaç etmesin. Evet. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin mevzu Allah Azze ve Celle'nin e, rububiyeti, uluhiyeti bazı sıfatlarına girmişken bugün de Esma'yı lüsna üzerinde biraz durmak istiyoruz. Allah Azze ve Celle kardeşlerim kitabında da bildirdiği gibi en güzel isimler O'nundur buyurmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Adem'i yaratmış. Adem'e yarattığı her şeyin ismini öğrettiği gibi kendi ismiyle alakalı meseleyi de yine kitapta, sünnette gelen naslarda isminin ne olduğunu, en güzel isimlerin neler olduğunu bizlere ne yapmıştır, bildirmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisini bize nasıl vasfetmişse, hangi isimlerle bildirmişse biz de onları öğrenme, o güzel isimlerle Allah Azze ve Celle'ye yalvarmak zorundayız. Çünkü kardeşlerim tevhid mevzu hakikaten bütün mevzuların en şereflisidir. Çünkü imanı tarif ederken kalp, dil ve azalar olarak tarif ederiz. Tevhidi meselenin de üç merhalesi vardır. Kalbin, dilin ve azaların ameli diye. Kalbin ameli, her zaman çok çok önemlidir. Yani kalbin amelinde şeksiz, şüphesiz bir insanın tasdik edebilmesi için ona kesin bir bilgi gerekir. Kesin bilginin olmadığı bir yerde iblis ne yapar? İnsanı şaşırtır. Düşünün Allah Azze ve Celle'nin Hac suresinde de bildirdiği gibi hiçbir Nebi hiçbir Resul olmasın ki Allah onlara bir vahiy göndersin de o onun dilini dolaştırmaya çalışmasın. Yani gönderilen bir vahide dahi peygamberin ağzından çıkacak kelimede dahi iblis ne yapıyor? Dilini döndürmeye ve o kelimeyi ters düz etmeye çalışmıştır. Onun için Rabbimiz subhanahu ve teala'nın isimleri güzeldir. En güzel isimler onundur ve o güzel isimlerden Allah Azze ve Celle'den isteyebiliriz. Yani Buhari'de gelen bir rivayette de... ...O'nun yüzü suyu hürmetine isteyin diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin... ...isminin hürmetine... ...O'nun yüzü suyu hürmetine diye geliyor. Maalesef bu gibi ifadeleri alarak... ...insanlar... ...Peygamber'in yüzü suyu hürmetine... ...Falan'ın yüzü suyu hürmetine diye giderler. Halbuki bunlar şirk ve küfürdür. Allah Azze ve Celle'den başkasından istenilmeyeceği gibi... Allah Azze ve Celle'ye sığınır gibi birine ne yapılmaz? Sığınılmaz. Buradaki nas sadece Allah Azze ve Celle için geçerlidir. Çünkü Rabbimiz subhanef ve teala benden isteyin, benden derken istenmede de nedir? Bir ölçü vardır. Yani benden isteyin derken düşünün mesela gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah Azze ve Celle'nin en alt semaya inmesi var. Yok mu benden isteyen? Ona vereyim. Yok mu benden mağfiret dileyen? Onu ne yapayım? Affedeyimdir. Hangi inanan bir insan bir derdini gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah'a arz ediyor da Ya Rab bana bunu verdin. Benden bunu al. Bana şifa ver. Beni mağfiret et. Beni bağışla diye Allah'tan istiyor mu? İsterse Allah vereceğini söylüyor. Bu ta seher vaktine kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Yine duanın kabulünde Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleriyle ona yaklaşma aynı Allah Resulü ve Vesselam'ın zikrettiği gibi Allah'ın güzel isimlerini sayarak kendisinden ne yapmıştır? Birçok şeyler istemiştir. Yine Allah Azze ve Celle'nin bu güzel isimlerini öğrenme ki biz buna Esma-i diyoruz veyahut 99 Esma-i Hüsna diye kim bunları bir bir sayarsa öğrenirse ne yapar cennete girerdir. düşünün kardeşlerim şimdi neden isim ve sıfatın veya Esma-ül Hüsna dediğimiz bu kelimelerin bizim üzerimizde önemi vardır düşünün rezak olanı bilen birisi bir başkasına muhtaç olur mu affedenin Allah olduğunu bilen birisi gidip birinden af diler mi birine gidip merhamet diler mi Kahhar olan, Celal olan, Cemal olan, Alim olan, Latif olan, Vedud olan, zülcelal ve İkram olan, Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bilen, onların hakikatlerini öğrenen birisi, tam bir tevhid ehli olur. Düşünün, Rabbımız Subhanahu ve Teala, geçen derslerde de naklettiğimiz gibi, kendisi, İlk misaktan sonra yani rububiyet tevhidi diye anlattığımız misalden sonra kişinin ikinci misakı neyle başlar? İsim sıfatla başlar? Çünkü Allah Azze ve Celle soruyor sizleri yaratan kim? De ki Allah. Yaratıcılık sıfatını ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Yani yaşatmaya ve öldürmeye kadir olmayan ne yapmıyor? Bizlere Rab'lık e, iddia edemiyor. Ama bugün öyle hallere gelmiş ki insanlar bir rızık endişesi, bir öldürülme korkusu, birçok korkular ne yapıyor? İnsanın birçok şeyde ayağının kaymasına sebep oluyor. Aleykümselam ve Rahmetullahi Sen kaç kilosun? Tamam. Şunu oturabiliriz. <gülüyor> Düşünün şimdi, öldüren ve diriltenin Allah olduğunu bilen kahhar, Celal, Melik olduğunu bilen birisi başkasından korkar mı? Fatiha suresini ele aldığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatiha suresini diyor, kulumla kendim aramda ikiye böldüm diyor. O baştaki üç ayeti okuduğunuzda Rabbim, kulum beni ne yaptı? Bildi. Bana hamd etti. Din gününün sahibi olduğumu ne yaptı? Takdir etti. Artık o benden ne isterse ne yaparım? Veririm diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Allah subhanahu ve teala hem bizlere ismini zikretmemizi istiyor hem de o isminin müsemmasıyla hareket ettiğimizde bizi bağışlayacağını ne istersek bize ne yapacağını vereceğini söylüyor. Ama her şeyin başı subhanallahi ve bihamdihi yani Allah'ı ululama ve ona hamd etmedir. Hatta dua daplarında hatırlayacaksanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kainattaki her şeyin rızkı diyor, ihtiyacı hep bu zikirle verirler diyor. Subhanallahi ve bihamdiye. Subhanallahi ve bihamdiye diyor. Bunu çokça zikredin diyor. Çünkü buna verilen değer hiçbir şeye verilmemiştir diyor. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin bilinmesi onların isim ve sıfattaki manalarının anlaşılması Allah Azze ve Celle'yi ululama, onun izzetini bilme, Müslüman'ı her zaman ona karşı ne yapar? Boyun eğen, ihlasla samimiyetle ibadet eden haline getirir. Düşünün bilinmeyen ama korkulan bilinmeyen ama sevilen böyle bir şey hep ne yapar? Muallakta kalır ama seni yoktan var eden senin rızkını veren, ihtiyacını gideren, hastalandığında sana şifa veren, sıkıntın olduğunda senden gideren birisine, el açtığında ve el açtığında sana ihtiyacını giderecek birisine yönelen birisi ne yapar? Her zaman güvendiyar. Ama bir insana gitseniz, aleyküm selamlar anlatırlar, ne kadar dost dahi olsanız, bir ihtiyacınızı, bir sıkıntısını açsanız, ondan bir şey talep etseniz, gülen yüzün asıldığını sertleştiğini ve sizden yüz çevirdiğini görürsünüz halbuki Allah Azze ve Celle benden isteyin ben size veririm diyor benden istemezseniz de hor ve hakir olarak ne yaparım cehenneme sokarım diyor. muhakkak ki kardeşlerim isim ve sıfat tevhidi özellikle esma Hüsna'nın bilinmesi müminin her zaman ayağının sağlam olarak yere basmasına sebep olur güven gelir idminan gelir, korku gelir, sevgi gelir, sığınma gelir, isteme gelir. Yani bütün zıt duyguların birleşmesi ancak ilah olan Allah azze ve celle'de olur. Topluma baktığımızda birçok meseleler var. Allah yakar, Allah keser, Allah öldürür tipinde öğretilirse ne olur? Allah inancı bozulmaya başlanır. Halbuki Allah karşılıksız verendir. Gökten indirdiği rahmetten yeryüzünü dirilten, oradan türlü türlü yemişler çıkaran, bizlere hayat veren ve bizlerin yaşamaması için ikame edeceğimiz her şeyi bizlere sağlayan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Bu unutulup da insanlar kendi kazandıkları, kendi kazandıklarının şeyiyle geçindiklerini hissederlerse ve bunu düşünürlerse ne olur? Allah onlara türlü vesilelerle bunu hatırlatır rahmeti keser ne olur inananı küfredeni dağların başına kadar çıkarlar hatta ben en son yakınlarda bir yağmur duasına katıldım ee, aynen şöyle yaptı müftü ee, yağmur duasından sonra herkes musafa yaptırılır barıştırılır iki tane adam küsmüş köyün biraz zenginlerinden Müftü özellikle onları takip etmiş, tokalaşmamış. İşte görüyor musunuz dedi. İki tanesi dedi böyle barışmayınca Allah da bize yağmur vermiyor dedi. Yani düşünün. Onları bile insanlar ne yaptı? Barıştırdı ki uyum içinde biz sana dua ediyoruz. Sen de bize rahmet ver de. Allah kitabında diyor ki Azze ve Celle. Biz onlara istediğini versek, onları refaha çıkarsak yine yüz çevirirler diyor. Kardeşlerim mümindeki hasletler Allah Azze ve Celle'nin isimlerini bildikten sonra cömertlik, Allah korkusu, Allah'ın yeryüzündeki halife olma sıfatları gündeme gelir. Bakın peygamberlere hep izzet ikram eden, Allah'a sığınan, karınları aç bile olsa bu karın aç senden doyurmanı ister diyen, her türlü sıkıntısını kendisine arz eden, Hastalığımda diline kurt düşene kadar Allah Azze ve Celle'ye hamd eden ta ki diline kurt düştüğünde sana, seni zikredecek bir dilim vardı. O da yok ya Rabbi ben sana neyle zikredeyim deyince Allah'tan şifa istedi. Allah ona şifayı ne yaptı? Verdi. Onun için kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin Esma-i Hüsna dediğimiz isimlerini tek tek yazıp öğrenme her zaman bizim için hayır kazandıracaktır. Çünkü onun rahman olması, rahim olması, hiçbir şeye ihtiyacı olmaması, mülkün sahibi olması ki namazlardan sonra düşünün lehül mülkü ve lehül hamdü diyoruz. Mal da mülk de nedir? Onundur diyoruz. Ama buna rağmen o malı, o mülkü öyle bir sahipleniyoruz ki onun sahibini ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Sadece bu esmalardan el alın. Düşünün kıyametin koptuğunda Allah Azze ve Celle melik benim, kahhar benim, celal benim melikler neredeymiş çıksın diyor yeryüzünü ne yapıyor, dürüyor, meydan okuyor öyleyse o korkunç gün gelmeden önce Allah'a hakiki kullar olmayı ne yapalım, öğrenelim unutmayalım ki her dersin her meselenin muhakkak insan üzerinde bir hakimiyeti var ki Allah Azze ve Celle bu isimlerini ne yapmış? Bize ayrı ayrı zikretmiş. Bizlerde öyle bir doymak bilmeyen nefis vardır ki iki kitap okumayla, iki bilgi okumayla kendini alem ilan eden ve tamamen insanlara tepeden bakan bilmiyorum demeyi bilmeyen aciz varlıklar vardır. Nefsini arındırmayan, bedenini arındırmayan öyle asalaklar sürüsü vardır ki çıkar alim geçinir onun bunun bilgisini çalar altına da yazar Ali Veli bir mukaddime atar işte bu benim kitabımdır der halbuki Allah'ın alim olduğunu unutur gizlide de aşikarda da her şeyi bilen yalnızken karanlıkta her halinde seni bilen kontrol eden kalplerden geçeni bilen bir varlığı bilen birisi ayakları kayar mı düşünün mesela Cibril hadisini işlerken birçok meseleye dokandı. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir insan kılığında gelerek bazı sorduğu sorular var. İhsan nedir? Diyor. İhsan nedir? Allah'ı görmesek de onun bizi her yerde görüp gözettiğini ne yapma? Bilme. Bunu bu şekilde çıplak bıraktığımızda kalplerde ürperti olmaz. O an için belki bazı duygular olur, geçer. Aynı Hanzal hadisinde olduğu gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olduğumuzda diyor, biz dünyayı unutuyoruz. Ehlimize gelince de orayı unutuyoruz. bu Bekir diyor ki, öyleyse Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu. Gel bunu Peygamber'e bir soralım. Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu sizin anladığınız gibi değil diyor siz eğer benim yanımda olduğunuz gibi her yerde davransanız melekler her yerde sizinle musafa eder yani onları görürsünüz ve sizleri ne yapar güneşten korur yelpaze yaparlar diyor bu da gösteriyor ki kişinin imanının bütünlüğü tevhidinin zirveye gelmesi Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını yakalaması ve ondan korkması ondan istemesi ona sığınması onun çok yüksek derecelere erişmesine sebep olur. Düşünün, bir insanın hasta olduğunu düşünün. Şifa veren kim? Kimden isteyecek? Mesela, birçok hastane adı açmışlar. Şifa hastanesi. Şifa hastanesine mi gidip alacak? Yoksa onu vesile mi alacak? Hangisi? Allah'ın helal ve hoş gördüğü bir vesileye sarılacak ama Allah Azze ve Celle'den şifa isteyecek. O şafis sıfatıyla ona şifa vermese kim şifa verebilir? Hiç kimse. Şifa verenin kendisinin olduğunu bilmek gerekiyor. Sırf bunun kendisinin tanınması için insana bir hastalık bir şey müptela eden kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ama dinin temel taşları vardır kardeşlerim. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı bir yükü ne yapmaz? vermez. <gülüyor> Muhakkak o insana bir şey vermişse o onu ne yapacak taşıyabilecek durumdadır. Yani veren de Allah'tır. Alacak da kimdir? Yine Allah'tır. Düşünün. Çocuğu veren kim? Allah. Alan kim? Yine Allah. Malı veren, sıhhati veren yani kainattaki her şeyi nizama koyan kimdir? Allah'tır. Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlarını öğrendiğimizde bizlere birçok şeyi ne yapacak? Kazandıracaktır. Düşünün mesela Haşr suresinde o son 22, 23, 24. ayetlere baktığımızda peşi peşine geliyor. Hem isimlerini zikredirken insana bir rahatlık veriyor hem de manalarını düşündüğümüzde insana ne kadar bir hayır kazandırıyor. Düşünün mesela oradan o öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yok. Görülmeyeni de görüleni de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka bir ilah yoktur. O mülk sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptırandır, büyüklükte eşi olmayandır, Allah, müşriklerin ortak koştuğu her şeyden münezzehtir. O yaratan, var eden, şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olan her şey O'nu tesbih eder. O azizdir, galiptir, hikmet sahibidir. Bakın sadece bir haşır suresinde bu son ayetlerde gelen isim ve o güzel isimleri okuduğumuzda insana ne yapıyor? Hayat veriyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin kardeşlerim Nur Suresinde de dediği gibi siz diyor iman eder ve imanınıza zulüm bulaştırmaz salih amel işlerseniz Allah size ne yapar? Yeryüzünü emin kılar. Selametli kılar. İsimlerinin tecelli edebilmesi için sizde de bunun karşılığı ne yapması tam olması gerekir. Ona hiçbir şekilde şirk koşmayacaksın. Ona hiçbir zaman karşı gelmeyeceksin imanına ne yapmayacağız zulüm bulaştırmayacaksın çünkü sizler diyor iman ve salih işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür ne yapar yeryüzünün emniyetini getirir yani bizlerin yaratılış gayesi olan ibadeti kulluğu gündeme getirirken Allah Azze ve Celle'nin hiçbir ismine sıfatına ne yapmayacağız şirk koşmayacağız yani eş koşmayacağız Allah Azze ve Celle gibi şifa veren birine ne yapmayacağız? Kabul etmeyeceğiz. Allah Azze ve Celle gibi kaybı bilir diye birine ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Allah'tan korkar gibi birine ne yapmayacağız? Korkmayacağız. Allah'a sığınır gibi birine ne yapmayacağız? Sığınmayacağız. Bunlar nasıl gündeme gelir? Eğer biz Esma-i Hüsna'yı bilmezsek Allah'ın Azze ve Celle'nin kitapta ve sünnette zikrettiği şeyleri öğrenmezsek bunun yerine iblis ne yapar? dengini getirir. Tutar günümüzün şirklerinde mesela bir cevşeni. Herkesin boynunda cevşeni görebilirsiniz. Arabasından tut evlerine, boyunlara, yeni doğan çocuklara kadar. Peki inandım diyen birisinin Allah'ın korumasının dışında bir şeye ihtiyacı var mı? Allah onu her yerde koruyup gözetmiyor mu ki sen tutuyorsun da Allah'ın yaratmış olduğu bir şeyi onun boynuna asıyorsun. Veya bir nazar boncuğunu düşünün. Veya o at niye asarlar hala merak ederim ben. atnalını düşünün. Veyahut çocukların boynuna takılan maşallahı düşünün. Bunlar nedir? Hep Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını zedeleyen şeylerdir. Hakikaten tevhid ehli olan birisinin Allah'tan başkasının Korumasına ihtiyacı var mı? Yok. Düşünün her yerde görüp, gözeten, koruyan bir Allah'ın varlığına inanan birisi, bunları yaparsa, demek ki bunların birinde ne yapıyor? Şirk gündeme geliyor. Düşünün, onu takan birine gelip sorsanız, fıtratı devreye soksanız, bunu niye takıyorsun? Ya işte korusunlar. Diye. Bunu ben takmıyorum. Beni koruyan kim? Allah. Peki bu ne? Demeye başlar. Aleykümselam bana Bu da gösteriyor ki kardeşlerim bilgisizliğin olduğu her yerde iblis ya korkuyla ya açlıkla ya belli bir tehditlerle ne yapıyor? İnsanların ayaklarını kaydırma yoluna gidiyor. Düşünün bir adam iş bulamadıysa, işte benim bahtım kara. Vehut bazı işleri yanlış gitti, büyük bir hastalığa tutuldu, belaya tutuldu, musibete tutuldu. Her şeyi bir şeyle aramaya gider. Halbuki araması için bir sebep yoktur. Allah Azze ve Celle'nin takdiri neyse bir tevhid ehli ne yapar ona boyun eğer. Çünkü Allah her şeyi gören gözetenle, gözeten, şifa verenli, dualara icabet eden, seni duyanla, ilmiyle her şeyi kuşatanla, senin olmuşunu, olacağını, akıbetini, her şeyini bilen kim? Allah. E bunları bilen birisi başa ne gelirse gelsin ona ne yapar? Teslim olur. Ama bunlardaki eksiklik kendisine gelen en ufak bir belada, musibette ne yapar? Yalpalamasına sebep olur. İşte bu yüzden mesela Allah Azze ve Celle'nin kitabına gidecek olursa o müminler diyor başlarına bir bela, bir musibet, bir sıkıntı geldiğinde ne der? Biz Allah'tan geldik. Yine Allah'a dönüçleriz. İşte tevhid ehlinin ağzından çıkacak sözler nedir? Bunlardır. Onun için Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle alakalı her meseleyi bilme bizlere birçok hayrı kazandırır kardeşlerim. Mesela isim ve sıfatlarına iman etmenin müslümanlar üzerinde o kadar çok etkisi vardır ki o onun Rab'lı ve mabudu olduğu hakkında ilim sahibi olmakla ne yapar? Önce ona dua ederdi. Ondan başkasının kendisine icabet etmeyeceğini ne yapar? Anlar. Düşünün mesela e, o mazlum meselesinde mazlumun bedahından sakının. E, çünkü onunla Allah arasında nedir? Perde yoktur diyor. Belki defalarca bunu hatırlatıyorum ama düşünün mazlum kafir de olsa diyor i̇bn Ömer'den, emesten gelen rivayette. Onun diyor ahından, bedduasından ne yapın? Sakının, Allah'la arasında perde yoktur. Şimdi düşünün, kafir dahi olsa, onun duasını Allah anında kabul ediyor mu? Zulmu uğramış. Peki neden kabul ediyor? Çünkü o anlıyor ki bütün ruhuyla, bedeniyle kendisinin o belasını Allah'tan başka hiç kimsenin ne yapamayacak kaldıramayacağını etmiş bir müminin, bir tevhid ehlinin her zaman düşüncesi bu olmalı. O mazlumun ettiği bedduadaki o hali neyse senin de elini açtığında Ya Rab dediğinde senin halinde ruhunla, bedeninle ne yapacak? Bütünleşecek. İşte bu bütünleşme ancak ilimle olur kardeşlerim. Nasıl ki o mazlum o beladan kurtulmak için bütün benliğiyle Allah'a sığınıyorsa sen de Ya Rab beni sırat-ı müstakimden ayırma dersen her halinle böyle dua etmek zorundasın. Kazaba uğrayanların, dalalete düşenlerin yoluna değil derken her halükarda konuşmanla, yaşamanla, sözünle, amelinle öyle olmak zorundasın. İçin başka, dışın başka olursa İnsanların cebine göz dikersen, üne, şana, şöhrete, izzete, şerefe gidersen, şerefsiz, izzetsiz kalırsın. Çünkü Allah Azze ve Celle, izzet de benim, şeref de benim diyor. Sen benim izzet ve şerefim için çalışırsan, ben de sana izzet, şeref veririm diyor. Ne kadar asalak insanlar vardır ki şu toplumda, özellikle yaşamış olduğumuz şu toplumda, ne gelirse Müslümanların başına hep ben hocayım diyenlerden gelmiştir. Hep kendi izzet ve şereflerinin peşine düşmüştür. Verdikleri yalan yanlış fetvaların arkasına sığınmışlar. Yanlış olduğunu eşek eşekliğini bildiği gibi yanlış olduğunu bildikleri halde ayaklarını diretmiş dönmemişlerdir ve şu toplumların ayaklarının kaymasına sebep olmuştur. Yani bir insan yanlışı gördüğünde dönmeli. Bilmediği bir şeye zaten bilmiyorum dedi mi yanlışa düşme ihtimali sıfırlar. Ama bilmiyorum deyip de deme ihtiyacını şey yapmayıp da bizim Hacı Bayram şakşakçıları gibi ne sorarsan al sana şeker tipinde fetvayı verirse ne olur? Bir daha dönme sonu mümkün olmaz. Ona da destek verenleri hoca hoca diyenleri görürseniz ne olur? Al sana bir fırka. Arının oğul attığı gibi atar ondan sonra Müslümanlar bölünmeye başlar peki alim kim hesaba çekecek kim melik kim kahhar kim bunlar öğrenirse bu hatalara düşürülür mü İzzet de, şeref de ancak Allah'ın Resulun ve dininin yanındadır müminlerin yanındadır dört tane asalağın yanında değildir Allah hepimize anlayış versin güzellik versin tevhidi anlamayı tevhidin hakikatini bilen o samimi kulların arasına koysun bizlere eğer insan böyle güzel Esma-i Hüsna'daki o mükemmellikleri ve bizlerin her huyunun üzerindeki her isminin ayrı ayrı tecellisini insan düşünürse o mükemmellikleri yakalarsa aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakı sorulduğunda ne diyor? Onun ahlakı Kur'an'da diyor. Aynı Allah Resulü ve vesselamın ahlakı bizde de ne olur? Tecelli etmeye başlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin isimleri bilinmez, onların tecellisi, o mükemmellikleri insanın üzerinde hissedilmezse bizim her şeyimizde bir karışıklık meydana gelir. Korku ne yapacak? Gidecek, insanların korkusu gelecek. Utanma duygusu ne yapacak? Gidecek, insanlardan utanma başlanacak. Küçük düşme duygusu ne yapacak? Gelecek, insanların yanında küçük düşme. Kınama gelecek ama insanların kınaması gelecek. Düşünün İbn-i kitabı zühtü okursanız orada bir rivayet geliyor. Allah Resulü soruyor aleyhissalatü vesselam. Küçük düşme nedir bilir misiniz diyor. Oradakiler diyor ki Allah Allah'ın Resulü birisi yapamayacağı bir işin altına girer. Onu yapamaz. O da insanların içinde küçük düşmedir. Diyor. O sizin anladığınız gibi değil diyor. Bir insan ki diyor bir yerden geçer. Orada bir münker vardır. Ve o da o münkere mani olacak güçtedir. Bakın ifadelere dikkat edin. Mani olacak güçtedir. O münkere mani olmadan geçer gider diyor. Allah Azze ve Celle sorar kıyamet gününde. Ey kulum falan yerden geçtin ve orada bir münker vardı. Sen de o münkere mani olacak güçteydin. Neden mani olmadın? O der ki korktum diyor. İşte küçük düşme nedir? Budur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Eğer Allah'ın alimliğini, kaharlığını, her şeyi gören, bilen bir şey olduğunu, varlık olduğunu bilirsek, hesabı kime vereceğimizi bilirsek, hiçbir kınayıcının kınamasından ne yapmayız? Korkmayız. Ama Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları tecelli etmezse, bu sefer başka duygular, başka şeyler gündeme gelir. Bu da ne yapar? İnsan Müslüman'ın dediği halde, güya kendisini tevhid ehli gördüğü halde, onda hiçbir tevhid ehlinin hareketini ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Yaşantıda, harekette, düşüncede, arkadaşlıkta bunların hiçbirini göremezsiniz. Bir münkere mani olmayı bırakın, bir münkeri izale etmeyi bırakın, kendisinin bile günahı çok rahatlıkla içtiğini görürsünüz. Siz hiç sigara içen bir adamın şöyle püfürdettiğini gördünüz mü? Nasıl zevk alır? Nasıl zevk alır? Hiç gördünüz mü? İşte günahları ısrarla giden adamlar böyle sigara içen gibi günahlarından zevk alırlar. Ve artık başka günahları da günah olarak görmezler bile. Ama, ama Allah'tan korkan birisi hesabını vereceği bir şeyde ufacık bir günah dahi olsa ondan ne yapar? çekinir kendini beri tutar kendini beri tutar işte isim ve sıfatın özellikle Esma'il Hüsna'nın insan üzerinde o kadar mükemmellikleri vardır ki düşünün bir sıhhat gibi bir afiyet gibi bir şeyi sana şifa veren bir Allah'ı sen tutuyorsun kendi nefsini ne yapıyorsun bozuyorsun sana bir türlü güzel yiyecekler içecekler vermişken Adem oğlu tutar ne yapar haramlara gözünü diker. Muhakkak o haramı işleyecek ki rahat bulacak. Çünkü nefsi ne yapar? Ona doğru meyleder. Peki, bu meyanda bize hatırlatılan bazı rivayetler var. Dünya diyor müminin hapishanesi. Kimin cenneti? Ahiret ne? Bunun zıttını alalım. Ahiret Ahirette müminin cenneti, kafirin nedir? Cehennemi. Öyleyse kafir gibi yaşayıp da Ahirette mümin gibi cennet istemeyelim. Mümin gibi yaşayalım. Ahirette de ne yapalım? Onun ahıbetine uğrayalım. Dünyada kafir gibi ahlaklanırsak, kafirlerin ahlakıyla ahlaklanır. Onların yaşadığı gibi yaşar. Allah'ı unutur. Aklımızı estiğinde Allah'ı hatırlarsak, o zaman ahirette de Allah'ı çok zor görürüz. O da bizi duymaz. O da bizi ne yapmaz? Hatırlamaz. Düşünün o cehennemle alakalı meseleleri okursanız ayetlerde ne kadar bağırırlarsa çağırırlarsa çağırsınlar Allah onları ne yapmayacak? Çıkmayacak. Onlara melek gönderilecek ve size dünyada bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Sizi Allah'a davet etmedi mi? Etti. Siz kulak verdiniz mi? Yüz çevirdik. E öyleyse burada da artık siz ne yapmayacaksınız? Duyulmayacaksınız diyor Allah bizi onlardan kılmasın kardeşler. Demek ki kişinin Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını bilmesi onun gözetiminde olduğunu hatırlaması onun her yerde hayalı olmasını ahlaklı olmasını hesabını veremeyeceği işlerden uzak kalmasına sebep olur. Yine onun kudret sıfatını öğrenen bir müminin Allah'tan korkmayı, ona güvenmeyi ve onun şanını yüceltmeyi, yükseltmeyi içeren her şeyi yaptığını görürsünüz. Çünkü onun kahar sıfatını bilen birisi başkasından korkar mı? Düşünün şimdi toplumda şeytanın dostları ve Rahman'ın dostları olarak ele aldığımızda iki tarafta da korku hakimdir. Bir taraftaki dünyayla korkutur. Öldürürüm, atarım, hapsederim, şunu ederim, ne ederim. Bir taraftaki ne vardır? Kork. Allah'tan kork. Bak ahirette hesabını veremeyeceğin işleri ne yapma? Yapma. İki tarafta da korku vardır ama biri korku nedir? Ahirete ertelenir. Verisi ise hemen o halinden seni korkutmaya başlar. İkisinde de vardır. Peki müminlerin korkusu nedir? Allah'tan ahirette hesabını veremeyeceği işlerden ne yapma? Çekinmedir. Yine kudret sıfatını öğrenen bir müminin ona güvenmesi Allah Azze ve Celle'ye sığınması rahmet sıfatını öğrenen birisinin kulun kendisine her zaman merhametli olduğunu ne yaparsa yapsın dünya dolusu günah da işlese Allah Azze ve Celle'ye dönüp ya Rab beni affeyle dediğinde Allah Azze ve Celle'nin kendisini dünya dolu mağfiretten karşılayacağını ne yapar bilir aleykümselam Yine kardeşlerim semi ve Basar sıfatlarını öğrenen bir kulum günahlardan uzaklaşması itaata yönelmesi ne yapar? Daha sıkı olur. Çünkü Allah'ın onu her yerde gördüğünü her yerde işittiğini bilen birisi. Yalpa yapar mı? Her heyecan. Yaparsa niye yapar? Onu unuttuğu için yapar. Ama Allah Azze ve Celle'nin kendisini gizlide, aşikarda toplum içinde, yalnızken kalbinden geçen her şeyi bildiğini bilen bir tevhid ehli ne yapar? Her zaman Allah'a karşı her halihazırda itaatkar olur. Ve itaatını öyle bir güçlendirir ki sanlı bir kul olur. Ve zaten Müslümanların hepsinin tertemiz olarak bir araya gelmesi ne olur? Aynı bir duvarın elemanları gibi olur. Düşünün şimdi biri gedik, biri çıkık, biri şu. Onları şöyle bir duvara dizmeye çalışsan ne olur? O duvara birbirlerini perçinlemiş denir mi? Bir tekmede yıkılır. Ama her tevhid ehlinin kendisini düzelttiğini ve Kur'an ahlakıyla ahlaklandığını düşünün. Hepsinin bir araya geldiğini düşünün. Gülleler toplar onları ne yapamaz? Yıkamaz. Sadece kendi aralarındaki ihmal ettikleri şeyler yıkar. Başka şeyler yıkamaz. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın hıfs koruma sıfatı Kulun sadece Allah'a yönelip ona tevekkül etmesini, sebat ve güvenin oluşmasını sağlar. Çünkü düşünün <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin hafaza melekleri vardır. Kulunu her şeyden ne yapar? Korur. Sadece kaderle alakalı bir yönünü söyleyip, Allah birine bir bela, bir musibet arz ettiğinde o melekler korumayı çeker. Sadece o zaman ona ne yapar? Bela, musibet gelir. Onun dışında Allah her zaman koruyandır, gözetendir. Yine, ina ve rızık sıfatları, kulun Allahü Teala'nın zenginliklerine karşı beklenti içinde olmasını, insanların yanında olan geçici zenginliklere değer vermemesini sağlar. Bunun yanında birçok güzel isimler, Allah Azze ve Celle'nin kişinin hayatı boyunca o güzel isimlerin tecellisini hangi bir yere bakarsa baksın görmesi o insana ne yapar her zaman hayır kazandırır düşünün şimdi bir hadis-i şerifte her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır diyor demek ki senin yaptığın şeyi yaratan da Allah onu sana ilham eden gösteren de Allah aynen kader Bablarında gelen bir rivayette sizin diyor akıllı olmanız, zeki olmanız hatta geri zekalı olmanız dahi nedir? Kaderdendir. der. Düşünün Allah Azze ve Celle birini güzel yaratırken birini çirkin yaratmış. Neden beni çirkin yarattın? Neden beni güzel yarattın der mis? Deme hakkın yok. Çirkin görünen hakikaten o insanlara öyle bir ahlak güzelliği vardır ki hakikaten bedenen güzel, yakışıklı veya kadın olarak çok güzel insanlara bak, onların yanında bir de ona bak, hangisine sıcaklık duyarsın? Gururlu, tepeden bakan, insanlara mağrurlanan birine mi? Yoksa sana sıcak davranan, gördüğünde ilgi gösteren, ona gittiğinde hayat bulduğun birim? mi? Hangisi? Aynen kadınların evlenme meselesine baktığımızda, kadın diyor dört şeyden alınır. Soyundan, güzelliğinden, malından ve dininden siz dinde takvalı olanınız için onda bulunan güzellik hepsini ne yapar? Kapsar diyor. Aynen Fatma binti Kaysın kendisi iddetini beklerken Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam sen diyor falan yerde iddetini bekle sana diyor müracaat edenler oldun da gel bana haber ver kendisine 3 kişi müracaat ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam filana gelince şöyledir. Filana gelince elinden sopa düşmez. Sen falanı tercih et diyor. Fatma binti Kays beyaz tenli bir kadın. Zeyd kendisine müracaat ediyor. Zeyd ise simsiyah. Fatma binti Kays diyor ki vallahi diyor hiç istemesem de Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam sen onu tercih et demesi hasebiyle onu kırmadım diyor. Aldım. Hakikaten diyor her türlü güzelliği onda buldum. Onun kadar latif, yumuşak, insanın halini anlayan yoktu diyor. Ama derisinin siyahlığına ne yaptı? Hangi beyaz bir kadın gidip de siyah bir erkeği alır? Yani çok zor bir olay. Ama Allah Aleyhi ve Vesselam onu tercih ettiği için ben de diyor ne yaptım? Aldım diyor. Allah hepimize hayır versin. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin Esma-ül hepsinin ayrı ayrı öğrenilmesi hepsinin üzerinde ayrı ayrı şöyle oturup düşünme insana hakikaten çok şeyler kazandırdığı gibi tevhidinin güzelleşmesine ve imanın artmasına sebep olur hakikaten bu dersten sonra alın teker teker onları bir yazın sonra manalarının üzerinde şöyle bir düşünün ve kendinize bir bakın hani derler ya Şurada şu kadar malın var tartarsın. Bir de bazı şeyler olur sonra bakarsın. Çok farklı olur. Şöyle bir imanınızı bulunduğunuz hali, duyguları, hayat yaşantınızı, gidişinize bakın. Bir de Esma-ül Hüsna dediğimiz şu gelen nakilleri alın. Bir de öyle bir kontrol edin. Hakikaten çok değişeceğinizi ve değiştiğinizi fark edeceksiniz. Çünkü kardeşlerim Allah subhanahu ve teala bizlere bir şey bildirmişse o şeylerin yapılması bizlere hayat kazandırır. Ama unutmayın ki bizde nefis ve iblis iki tane düşman vardır. Bunlar bize kıyamete kadar ne yapılmış? Musallat edilmiştir. Ne zamanki bir hak yola dönsek, hakkı hatırlatmaya, hatırlamaya çalışsak, ona doğru meylesek, iblis muhakkak ya bir duygu, ya bir ağrı, ya bir hastalık, ya bir meşgale sana getirerek o yöndeki ağırlığını ne yapmaz? Almaya çalışır. Onun için Kur'an'da Allah Azze ve Celle o size apaçık bir düşmandır diyor. İblis sağdan, soldan, önden, arkadan, üstten her taraftan bizi kuşatıp Allah'a gidecek yolu ne yapacak? Kesmeye çalışacak. Allah Azze ve Celle'nin anılması gereken isimlerin yanında başka isimler anılmaya başlanacak başka birilerinin ismi zikredilmeye başlanacak Allah'ın alemliğinin yanında birinin alimliğinin söz konusu mu? Aleykümselam Allah'a Azze ve Celle'nin kaybı bilmesi yanında birinin bilmesi mümkün mü? Düşünün bugün fala bakanlar, kahine gidenler, onları onaylayanlar neden dinde müşrik olarak zikredilir? Ama bugün birisine bakın gidin kahve falına, şu falına, bu falına bakar mı? Hele hele gazetelerde ilk baktıkları yer insanların çoğunun nedir? Kova burcu, aslan burcu, ikiz burcu benim burcum bugün bunu söylüyor. Biri ahmak sen, tehli ehliysen nereye bakıyorsun? Git Kur'an'a baksana. Kur'an senin ne yapacağını, yaptığın hareketle nereye gideceğini söylüyor. Bir kahinin, bir arrafın söylediği söze gidip de tasdik ediyen, ne yapar? Doğru cehenneme onun için Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle'nin Rahman ve Rahim sıfatını bilen birisi düşünün Allah'ın melik sıfatını bilen birisi kimden korkar? Öyleyse ihsan hadisinde de geldiği gibi Allah Azze ve Celle'yi sen görmesen de her yerde onun görüp ve gözettiğini bilme ancak bazı şeyleri bilmekten kaynaklanır. Aynen sohbetimizin başında da söylediğimiz gibi Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed'in yolu. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidatta nedir? Galanettir. Düşünün Allah Azze ve Celle kime hidayet ederse yani bu doğrular kime ulaşırsa onu kim saptırır? Hiç kimse. Ama bu doğruları yüz çevirip de gördüğü halde eğri bir yollara saparsa başkasının izzet ve şerefini ararsa, nevmamcılık yaparsa, dedikodu yaparsa, Müslümanlığın birliğini bölmeye çalışırsa, kendi nefsinden başka bir şey düşünmezse, ona kim hidayet verebilir? Doğruyu kim gösterir? Çünkü onun nefsi, hevası, kendi doğrularını almıştır. Kendi dedikleri nedir doğrudur, kendi yaptıkları hareketler doğrudur. İşte o insana hiç kimse hidayet ne yapamaz? veremez. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, evet. batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerini öğrenip taatlarını düzelten, ibadetinde istikamet sahibi olan sanmı kullardan Rabbim bizleri deylesin. De Isim evet. İsim ve sıfatların yanında Esma-ül bilinmesi Bukhari'deki gelen rivayette gelen rivayette isimler tek tek sayılmıştır. Bundan alakalı e, bayağı eserler de vardır. Ben sadece size tavsiyem isimlerini ve sadece manalarına bakın. Onların altında eğer bir kitapta okursanız açıklamalarına bakmayın. Çünkü öyle bir ifsada gitmişler ki iblis hak olan meselelerde de e, ifsada götürmüş. İşte la ilahe illallahı şu kadar çekersen şu derdinden kurtulursun. İşte şunu şu kadar okursan karşıdakinin kalbinden geçeni okursun. Şu şu şu şöyle olursa, şöyle olur. Şu kadar okursan işte kocanın üzerine hakim olursun. Şunu olursan şöyle olursun. Öyle şeylere gitmişler ki insanlara ne yapmışlar? İfsat etmişler. Allah hepimize hayır nasip etsin. Hayatımız boyunca iman ehli, tevhid ehli olmayı nasip etsin. Rabbim bir an olsun ayaklarımızı kaydırmasın. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet. Velhamdülillahirrahmanirrahim.